يا أيها الذين آمن اكتقوا الله قطغاته ولا تموتن إلا بأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من حاذ الجهة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي يتساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمن اكتقوا الله وقولوا قبلا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ve men yuti ve Resuluhu faqad faada kaden azima amma ba'd fa Allah wa al-hadiy hadi Muhammadin sallallahu alayhi ve sellem ve al değerli kardeşlerim geçen hafta başladığınız gibi Nebi Aleyhissalatu ve özellikleri konusu. Ona devam ediyoruz. Birkaç hafta devam edeceğiz inşallah. <gülüyor> evet. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakı. Allah Azze ve Celle Kalem Suresi 4. Ayet-i Kerimede <gülüyor> وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Muhakkak ki sen yücedir. Azim bir ahlak üzeresin. Allah Azze ve Celle Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Büyük bir ahlak üzere olduğunu Kalem suresinde haber veriyor. İkinci e, delilimiz hadisten Abdullah ibn Amr radıyallahu anh'dan Nebi aleyhissalatu vesselam kötü sözü, fahiş sözü söylemez ve onu da tekellüf etmezdi. Yani ona itimat etmezdi. Ve şöyle buyururdu diyor.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 Bizimle alakalı kısmı bu cömertlik hususunda Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle şu yönü. Kendisinden bir şey istendiği zaman mutlaka veriyor. Eğer, eğer bir şey bulamazsa dua edin. Kendisine bir şey hediye edildiği zaman karşılığını veriyor. Bir şey bulamazsa dua edin. Bir hadis, hadisin bir tanesinde öyle gelir. Yani bize bir şey e, hediye edildiğinde e, tekrar hediye etmek, hediyeleşmek sünnet Hiçbir şey bulunamazsa en azından ne yapılır? Dua edin. Barakallahi, cezakallahu hayran, Allah hayırla karşılaşırsın, malını bereketlendirsin, Allah sana da ikram etsin şeklinde dua edin. Evet. Aleyhissalatü vesselam demek ki çok cömert birisi. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a rivayet ettiği bir hadiste.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 İyi meziyetlerde özelliklerde insanların en iyisi. Kendisi de bunu beyan etmiştir. Kur'an buna şahitlik etmiştir. Diyor ki i̇bn Abbas radıyallahu anh Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömerdi Ramazan'da Cibrill'e karşılaştığı zaman eee <gülüyor> İnsanların en cömerti olurdu. Ramazanda her gece Cibril Aleyhisselam ile karşılaşır ve onunla Kur'an'ı tedris ederler. Yani Kur'an'ı mukabele şeklinde okurlar. İşte müminlerin Ramazanda mukabele şeklinde okumaları da Allah'a <gülüyor> oradan kaynaklanır. Ve hayırda diyor, hayırda rihl <gülüyor> i yani esen rüzgardan daha çok cömert olur. O kadar hızlı, o kadar çabuk davranıyor. Süfyan Allah, evet. özellikle de Ramazan'da. yani rahmet kapılarının açıldığı bir zaman. Ali Serrettü Sımanı diyor. Dağa Ramazan, Futaat, Cennet. Ramazan geldiği zaman cennetin kapıları açılıyor. Cennete koşmak için, cennete girmek için, cenneti elde etmek için ne budu? Hayır yap. Ramazan bereket ayıdır. Hayır ayı.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 Bir şey istedi, aleyhissalatü vesselam iki dağ arası ona koyun verdi. Subhanallah. İki cebel dağ arası kadar çoklukta ona koyun verdi. Adam doğru kavmine gider ve der ki, ey kamin Müslüman olun. Müslüman olun çünkü Muhammed fakirlikten korkmuyor. Fakirlikten korkmuyor, mutlaka bir şeyler veriyor. Subhanallah. Aleyhissalatü vesselamın ferasetine bak. Bir adama, yani o kadar çok konu veriyor, bir kavmin Müslüman olmasına sebep oluyor. Allah için bir insanın bize indirgediğimizde nedir? Allah için bir insanın mahsiyetleri bırakması, Allah için bir insanın namaz kılması, bir hanımın örtünmesi, Allah için hayırlı amellere başlama hususunda mal feda edin. Malın, malın durumuna bakılmaz. Feda edin. Allah için feda edin. Ondan sonra gerisini Allah bereket koyuyor zaten. Demiyor Aleyhisselatü Vesselam, sizin elinizle bir kimsenin hidayete gelmesi, Allah'ın ona hidayet vermesi kırmızı develerden daha iyidir. Yani en değerli şeyden daha hayırlıdır. Onun için şeytan insana aleyhine lanet devamlı fakirliği fakirliği verdiği halde fakirlikle korkuttuğu halde bizim hayır üzere koşmamız gerekiyor. <gülüyor> hayırda yarışın diyor. Özellikle İslam üzere. Özellikle İslam'ı hizmetler üzere hayırda yarışmak lazım. Şeytanu ya'idukumul fakra ve yunurukum bil Şeytan size fakirlikle fakirliği e, göstererek korkutur. Fakirlikle korkutur. Ve sizde fuşiye Fakir Bakara suresinde. Fakirlikle sizi korkutur diyor Allah. Özellikle İslam üzere fakirlikten korkmamak lazım. Adamın kendisi diyor hadiste çok enteresan bir yer. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlikten korkmuyor. Ben hibtem fesefe yuğnikum Allahu min fadli. Eğer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 Ya eyhellazun amenu inmel müşrikun necisun. Ey iman edenler, müşrikler beren pislik. Fala yahrabul mescid el harame ba'de hada. Bu senenizden sonra Mescid-i Haram'a yaklaş, yaklaşmasın. Yaklaşmasın. Yaklaşmasın. Veni hittim ayetin. İşte burada geliyor ayet-i kerime. Eğer fakirlikten korkarsanız yani müşriklerin o hâli, müşrikler sebebiyle elde edeceğiniz ticaret kazanç ve benzeri şeyler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 Hemen kendisini belli eder, yüzünden belli olur. Ve çok hayalı bir yapıya sahip. Çünkü aleyhissalatü vesselam iman yetmiş küsur şubedir. En tepesinde La İlahe İllallah, en aşağısında yoldan geçerken insanlara eziyet veren şeyleri kaldırmak ve da imandan değil. Haya duygusu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 Allah'tan korkmadığı gibi insanlardan da utanmayacak. Utanma duygusu çok önemli. Ali vesselam bize bu susta çok ciddi bir örnek. Ali vesselam'ın tevazusu Ömer İbnü'l Hattab radıyallahu tehrivayetihü rivayet edilen bir hadiste <gülüyor> diyor ki ben Ali Sıratu vesselamı şöyle derken işittim. Sakın beni Meryem oğlu İsa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 Güya onun değeri, fazileti o günlerde artırılıyor. Bununla beraber daha da ileri gidilir. Aleyhissalatu vesselama Allah Azze ve Celle'nin vermediği, kendisinin vermediği bir takım özellikler verilir. Allah Azze ve Celle'nin müsaade etmediği Rabli'ye ait. İlahlığa ait sıfatlar verilebiliyor. Gülü yani hadde aşma yapılamıyor. Sübhanallah. En basitinden aleyhissalatü vesselatü meclislere geliyor ve geziyor. Bizleri görüyor. Öyle deniliyor. Sübhanallah. Yok böyle bir şey. İnna lillâhi ve inna ileyhi râciûn. Allah Azze ve Celle inne meyyutun ve innehum meyyutun. Sen öleceksin onlar da ölecektir diyor.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 o güne mahsus bir oruç, o güne mahsus bir ibadet, o güne mahsus bir program yok. İlim ehli bunu bidat görür. Hem de çok önemli bir bidatlardan biri. Onun için beni diyor, sakın beni İsrail'in övdüğü gibi mi? Beni İsrail yani Hristiyanlar <gülüyor> ne hatırlar? İsa Aleyhisselam'a ilahlık özelliği verdiler. Subhanallah.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 ee, o yolun, sokağın bir kenarında o kadının ihtiyacını giderir. Burada konumuzla alakası Aleyhisselatü Vesselam'ın tevazusu. Hiçbir şekilde büyüklendir. <gülüyor> yani bir ihtiyaç sahibi olduğu zaman onunla beraber gidiyor. Utanmaması için, çekinmemesi için onun ihtiyacını istediği yerde görüyor. Süper Allah. Büyüklenme yok Kibirlenme yok. Ali işte böyle tevazu sahibi. Ve müstekbirleri, yani büyüklenen, kibirlenen kimseleri hep cehennemde olduğunu bildirmiştir. Kibirli kimselerin cennete giremeyeceğini bildirmiştir. Allah Allah. Allah Azze ve Celle bizi kibirden, büyüklenmekten alıkulaşın. Böyle bir hastalıktan uzak tutsun. Ebu Hurayra radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste diyor ki eğer ben bir koyunun böyle koluna yahut bir bacağı yani paçaya çarırsam ona elbette icabet ed icabet ederim diyor. Yani basit bir yemeğe bir koyun parçası olan aya, bu da neyse artık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 Bir atın üzerinde, elin boynunda da kılacağı asılı çıplak bir vaziyette Ebu Talha'nın atına binmiş, onların önüne geçiyor. Ve ondan sonra tekrar döndüğünde diyor ki <gülüyor> Medinelilere, oradaki insanlara korkmayın, korkmayın. Diyor. Tek başına, çıplak bir at atıyor. Diyor ki Rabi, at diyor <gülüyor> sanki bir böyle derya idi diyor.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 Burada insan aklına şu ayet geliyor, cins suretinde. Ve la yudhiri ala qaybhi. Ahda, Allah Azze ve Celle hiç kimseyi mutlaka kılmas, bilgi sahibi kılmaz. Hiç kimseyi bir bilgi vermez, ile ilgili. İlla men ıta da min Ancak rasullerinden seçtiyelimizle. Fıinnu yaslukumün beyni ya dehiyumün halfi raseden. Çünkü onun önünden ve arkasından koruyucular günde. Subhanallah. Ali Sıratu koruyucular var. Onu koruyan melekler mi? Ama bununla beraber o onu düşünmek sizin bizatihi kendisine verilmiş cesaretiyle şecaatiyle herkesten daha fazla ön taraftaydı. Ali radıyallahu rivayet ettiği bir başka hadiste biz diyor Bedir günü Ali Sıratu düşmana en yakın olduğu halde bizim en yakınımız olduğu halde biz ona sığınırdık diyor. Subhanallah. Evet. Aleyhissalatü vesselamın cesareti böyle. Savaşta en ömsafta. Uhud'da biliyorsunuz, hatırlayın. Miğferi, başına gidiyor miğfer, başına batmış ve dişi kırılmıştı. Niye? Savaşın ortasında olduğu için işte. Savaşın göbeğinde olduğu için.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 Aynı adam e, ismi zannediyorum Hakem İbni Süleym radiyallahu anh namazdayken aksırıyor hapşırıyor yani. Ondan sonra <gülüyor> Allah'ım hamd diyor. Yanındaki insanlar da saftaki namazdakiler ona bakıyorlar ve durmuyor adam. bay anası geberesiceler diyor. Anası geberesiceler ne bakıyorsunuz diyor. İnsanlar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 Ali stratevi selamın affetmesi. Allah azze ve celle Maide suresi 13. ayet-i kerimede "Fa fa'anhum vasfa innallaha muhsinin." Bağışlar ve onlardan yüz sever Allah muhakkak ki muhsinleri sever. Yani bağışlamak, affetmek birinci can İsrafil'in en önemli özelliği. <gülüyor> Herkesden daha fazla affedici. İkincisi de affetmek muhsinlerdir.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 Süt dökmüş kedi gibiyiz. Hiçbir sesimiz çıkmıyor. Allah bizi ıslah etsin. Aleyhisselatü Vesselam'ın merhameti Ebu Ebu Katade radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir radiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam boynunda e, Umame'nin şey, Ebu'l As'ın kızı, kızı Umame olduğu halde diyor Namaz kıldırdı. O çocuk onun boyundaydı boynunda, Ruku ettiği zaman onu koyuyordu. Başını kaldırdığı zaman da çocuğu da kaldırıyordu. Bir başka hadisede de secde ederken koyuyordu. Sonra tekrar alıyordu şeklinde. Aleyhisselatü Vesselam'ın merhametine bak. Çocuklara olan samimiyetine bak. Ve imamlık yapıyor. İnsanlar önünde imamlık yapıyor. Şimdi bizden bir imamın böyle yaptığımı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 oğlu Hasan'ı öpüyor. Yanında da Akrab bin Habis et Temimi oturuyor. Diyor ki Akra bu sahabi, benim 10 tane oğlum var. Bunlardan hiçbirini öpmedim diyor. Hadis-i sallam ne diyor? Men la yerham la yurham. Merhamet etmeyeni merhamet edilmez. Çocuklarla iyi diyalog kurmak için onları ara sıra dinlemek lazım. Ara sıra öpmek lazım. Kız çocuğu da olsa, erkek çocuğu da olsa Bazılarında böyle bir şey var, ee, yani yanlış bir anlayış, gıd çocuğuna dokunmuyor, gıd çocuğunu öpmüyor. Aleyhisselatü vesselam Fatıma radıyallahu anh hatırladığım kadarıyla öperdi, Allah. Yakın devranıyordu. Yakın olmak lazım çocuklara. Yani bir şeyler yaptırmak istiyorsak onlara yakın olmak gerekiyor. Onlara <gülüyor> bir öpücük bazen dünyanın en büyük mükafatı oluyor. Çünkü kendilerine değer verildiğini istediyor. Onun için Aleyhisselatü Vesselam'ı veriyor. Merhamet etmeyene merhamet edin. Bu acımanın şefkatin bir göstergesi çünkü. Ebu Hureyla rivayet ettiği bir başka hadiste sizden birisi namaz kıldırdığı zaman insanlara hafif tutsun. Çünkü onların içerisinde zayıflar, ondan sonra hastalar ve yaşlılar bulunurlar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 Merhametine gelince <gülüyor> Diyor ki bu hizmetçiler Hakkında Onlar sizin kardeşlerinizdir Allah azze ve celle onları sizin elinizin altında kılmıştı onları Sizin yediğinizden yedirin Yani burada hem hizmetçiler hem de O dönemdeki Allah'u alem Köleler Bu hükmün altına giriyor Yediğiniz şeylerden yedirin Giydiğiniz şeylerden Giydirin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 Bu da yine şefkatın bir göstergesi. Aleyhissalatü vesselamın düşmanlarına olan rahmetine gelince Enes radıyallahu anhın rivayet ettiği bir hadiste <gülüyor> Aleyhissalatü vesselam'a hizmetçilik eden bir tane yahudi, genç var. Bir gün hastalanıyor ve <gülüyor> Resulullah aleyhissalatü vesselam o genci ziyaret ediyor ona diyor ki Müslüman ve esnasında Müslüman oldu. Babası babasına bakıyor çocuk. Diyor ki <gülüyor> babası çocuğa Ebu Khan'a itaat et diyor. Subhanallah. Çocuk Müslüman oluyor. Ali'sinatü vesselam dışarı çıktığında diyor ki ateşten onu kurtaran Allah'a hamdolsun. Allahu akbar. Yani her hali, aleyhissalatü vesselamın her halde bir insanın hidayete gelmesi. Her halinde bunu gözetiyor. Özellikle de zayıf anda bakın. Hastayken, hastayken zayıf düşmüşken ona neyi telkin ediyor? Müslüman olmasını. Nebinin hizmetçisi zaten. Biliyor neyin ne olduğunu. O yüzden Müslüman oluyor. Daha fazla bir şeyler söylemiyor. Sadece eslim Müslüman oluyor. Allahu akbar. Çocuk papasına bakıyor şöyle, yan gözünde. O da Ebu'l-Kasma Muhammed'e itaat et, sallallahu aleyhi ve sellem deyince Müslümanız. Yani aleyhissalatü yeri geldiği zaman düşmanlarına, ondan sonra gayrimüslimlere karşı böyle <gülüyor> merhamet sahibi. Zaten Allah azze ve celle müntehine suresinde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 en büyük vazife bizim onlara dini tebliğ etmemiz. Aleyhissalatü vesselamın gülmesi Ayşe radıyallahu amhanın ridayet ettiği bir hadiste diyor ki Aişe radıyallahu amhan Nebi aleyhissalatü vesselamın böyle küçük dili gözükür bir vaziyette gülmenin tamamıyla gülerken görmedim diyor. Evet bazen bazı hadislerde aleyhissalatü vesselamın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 Çok fazla gülenler, Allah korusun, çok ağlayanlar. Allah Azze ve Celle bahsederken o gün diyor: "Felie <gülüyor> Az gülsünler çok ağlasınlar. Dünyada, dünyada az gülmek, Tebessüm etmek gerek. Tefesin bir sadakadır Müslüman kardeşe yapılan tefesin sad sadakadır ve Nebilerin, Nebilerin ahlakı, Nebilerin uygulaması bu tebessüm. Mesela Süleyman Aleyhisselam'dan bahs bahsederken, ve tebessüm etdi diyor. Ondan sonra duaya başlıyor. Ve kâle Rabbi izzini, en eşkura nimetek alleti yanamta aleyye validey. Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükrü eda etmeyi bana nasip ettir. Ve en amele salihem terdah varazı oldun salih ameli istemeyi nasip et. Ve dilinde bir rahmetin ki ibadet keş salihin ve rahmetinle salih kullarının arasına beni kat. O Süleyman Aleyhisselam kendisine mülk verilmiş bir peygamber. Kimin sözüne gülüyor biliyor musunuz? Karıncanın. Karıncananın konuşmasını işiten bir peygamber. Onların konuşmasına Tebessüm ediyor. Ondan sonra da bir dua yapıyor. Cerr'ın radıyallahu anh rilayet ettiği bir adeste <gülüyor> Ben diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı Müslüman olduğum günden beri ancak yüzünde tebessümle gördüm. Allah azze ve celle müminlerin yüzünden tebessüme esirgemesin. <gülüyor> Ama şu anda yüzler var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 Bizim de onlarla beraber aynı mücadele vermeyi nasip etsin bizlere. Aleyhissalatü Vesselam'ın ağlaması son konu. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ta'l-ı edilen bir hadiste diyor ki Aleyhissalatü Vesselam oku. Bana Kur'an oku diyor. Diyor ki Abdullah İbni Mesud ey Allah'ın Resulü Kur'an sana indiği halde ben mi okuyayım? diyor ki evet oku diyor Abdullah ibn Mesud Nisa suresini okudum ta ki şu ayete geldim diyor فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا ve وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَاُولَٰئِ Biz her ümmetten bir şahit getirdiğimiz zaman ve seni de diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kast ederek, seni de bunların üzerine yani bu ümmet üzerine şahit getirdiğimiz zaman Buraya geldiğim zaman dedi ki aleyhissalatü vesselam yeter. Baktım ki diyor gözlerinde yaşlar akıyor. Bu ifadeye dayanamıyor. Aleyhissalatü vesselam ümmetine bu kadar düşkün, ümmeti hakkında bu kadar merhamet sahibi ve ondan dolayı, o sorumluluğundan dolayı dayanamayıp ağlıyor Allah-u Ekber. Biz de onu anlayabilsek keşke hakkıyla Evet Abdullah bin eş Shayiri radıyallahu anhu verdiği hadiste diyor ki ben Ali silahı ve böyle ağlamadan dolayı göğsünde değirmenin vızırtısı gibi bir vızırtı inlemesi gibi bir inleme işittim diyor namaz kılarken. Ali silahı namaz kılarken ağlar. <gülüyor> Azap ayetleri, azabı ifade eden ayetler geldiği zaman.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 bir şey isabet etse haberleri olmuyor. Bunun örnekleri çok. allah Teala böyle ibadet etmeyi bize nasip etsin. Evet. <gülüyor> bu hastalık aleyhissalatü Vesselamla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. İnşallah haftaya devam edebiliriz. Subhanıkallâhumme ve behemdek Eşhedönlâ ilâhe lântestâhburek ve tûbûleyk Sormak istediğiniz bir şey varsa. sormak.